Semek hakkında bilgi verir misiniz, dinde vasıta olur mu? Onun için, evet, dua ederken vasıtayı ne şekilde kıldığımıza bağlı. Yani vasıta yaparken ilahlaştırmamak lazım. Allah'ın hayırlı kulları derken, onun kişinin biyolojik varlığı manasında değildir. Nedir? Yaptıklarıyla. Siz Kur'an okuyorsunuz, Kur'an okurken Allah razı olsun kardeşim ne güzel falan demiyor muyuz? Diyoruz. Salih insanla görünce Aa, ne güzel Allah'ın güzel kulu demiyoruz mu diyoruz. İşte bunların Allah'ın yanında değeri var ise diyoruz hayırlı bir işi amel yaptıysa Ya Rabbi bunu senin yanındaki değeri ile ilgili bir tevessül. Dolayısıyla bu tevessül caizdir. Bu manadaki kullanmalar caizdir. Ama ilahlaştırmadan bazı biz bunu caiz derken bazı cahiller de çıkıyor kalkıyor bunu ilahlaştıracak cümleler Allah'ın yanında sanki onların bir gücü varmış gibi cümleler kuruyorsa haşa onlar şirke girer. Hz. Ömer ve Hz. Abbas'a giderek yağmur duası için onu vesile kılmıştır. Aynen Hz. Peygamber'in ruhu kabir hayatında hayatta olduğu halde neden onun hatırı için istenmemiştir? Tevessül sadece yaşayanlarla mı olur? E, kabir olarak yanlış anlaşılma söz konusu olabilir ama kabirin değil de onun ruhaniyetiyle ilgili efendim e, tevessül Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama Hasan Hüseyin Efendimiz'in sürekli bir sıkıntıya girdiği zaman peygamberimizin kabir şeriflerine varıp orada dua ettiklerini biliyoruz. i̇mam Azam Ebu Hanife ile Ene göre yani İmam Muhammed ve Yusuf'a göre senden falanın hakkı için, Nebiler ve Resuller hakkı için istiyorum diye dua etmenin mekruh olduğu doğru mudur? Yani doğru olabilir. Çünkü burada hakkı için falan diyorsun. İlahlaştırma seviyesi de cümle. Cümle çok tehlikeli. Yani cümle bazen tehlikeli yerlere gidebiliyor. Orada seçeceğimiz kelimeler tevessülün ötesine geçmeyecek. Tevessül ilahlaştırma ötesine geçerse hak, hak ile ilgili hakkın hakkıyla ilgili Hak kelimeleri bazen tehlikeli anlaşılabilir. Ee, bu kelimeler İmam-ı Azam'ın kerik görmesi gör şekliyle anlaşılan bu cümle ben de aynen katılıyorum. Ee, tehlikeli bir cümle. Evet. Ebu Hanife tevessüle karşı mıdır? Onun falan hakkı için diye dua etmenin mekruh olduğunu söylediği iddia edilmek. Yani bu, bu doğru olabilen burada söz konusu olan kelimenin yanlış seçilmiş olmasıdır. Tevessülü inkar etmez. Kelime doğru seçmek lazım. Falan hakkı için falan falan falan. Hak kelimesini yerine Allah'ın şöyle dese mesela onun senin yanındaki değeri, onun senin e, yanındaki yapmış olduğu ibadetleri, onun onun e, seni sevdiğini biliyoruz, tahmin ediyoruz. Ya Rabbi bunun bir değeri varsa şeklinde. <gülüyor> mesela e, söylediğimizi edelim, Abdülkadir Yeniz'ten aracı kılmıştır. Ya Rabbi senin arşa alanda Abdülkadir Yeniz'ten ismi biliniyor ve değeri olduğu anlatıyor evliyalarca onun hürmetine şeklinde Allah Resulü için de yine aynı yani bütün insanların elbette bir sınırlı hem varlık olarak değeri vardır hem de yaptıkları ibadetler olarak değerleri vardır bu değerleri aracı etmekte bir sakınca yoktur ama kelimelerin burada verilen örnek sakıncalı bir örnek olduğu için hak kelimesi biraz daha üzere durulması lazım titiz çünkü şirke gidebilecek boyutları insanlar bazen anlayabiliyorlar. Evet. Muska taşımak. Muska geleneksel tehlikeli bir ifade taşıyor. Yani insanlar geleneksel olarak muska dediğin zaman böyle cinlik, cincilik falan, e, cindarlıkla falan böyle bir kötü manayı biliyorlar. Sihir büyü gibi. Bir şeyin kötüsü elbette evet sıkıntılıdır. O hep öne, ön çıkar. Ama bazı şeylerin gelişi güzel kullanılmaması için de bunları açıklamak lazım. Eğer okuyarak ayette bereket alıyorsanız, yani Kur'an Allah'ın kenarını ayetlerden bir istifade ediyorsak, ki ediyoruz. Bunu yazdığımız zamanda da bunda sıkıntı yoktur. Yani bu da aynıdır. Ama yazarak yazıldığı yazılan şeyin üzeri kapalı, örtülü, tam örtülmesin. Bir de içinde ne oldu bilmiyoruz. Kim yazmış bilmiyoruz, bilmediğimiz, güvenmediğimiz insanların dan dua, yazılı dua almamak lazım. Çünkü bunu kimi zaman yazılanlar itibariyle bilmediğimiz şeyler olursa, kimi zaman da yazan kişinin kim olduğunu bilmediğimiz zaman tehlikeli şeyler olması ihtimali vardır. Arkadaşım. Hoca efendi arkadaşıyla bir tanesi televizyonda çıktı. Televizyonda niye efendim dedi, sordu, bayağı bir meşhur bir hocam. Ee, ben de gerçekten yani veya dualara tehlikeli görüşünü neden gördüğünü anlamak istedim. Baktım dedi ki, efendim dedi, ee, Muska yazıyorlar ama ondan sonra onu ne için yazdığını, ne yazdığını içini, içeriğini hiç bilmiyoruz. Onun için tehlikelidir. Ha, Çok güzel söylemiş. Yani o kardeşimizin muskaya karşı ön yargılı yaklaşmasının nedenini e, anladıktan sonra dedim, aynen ben de katılıyorum. Yani bilmediğiniz, içinde ne olup olmadığını bilmediğiniz bir dua size faydası var mı yok mu lehinize mi aleyhinize mi yapılmış olduğunu bilmediğiniz duaları Efendim elbette dikkat etmek lazım. Ama her muska gördüğüm hepsi tehlikelidir. Böyle bir yaklaşım, tüm, tümcül yaklaşım, ilmi bir yaklaşım diye. Efendim içinde tehlikelisi var, şöyle olursa şöyle tehlike, böyle olursa böyle tehlike. O iş, işin detaydır, bilenler tartışıyor. Efendim ne demiş? Bazı tasavvuf ekolleri bir, ölülerde medet umma. iki onların dünya hayatında tasarruf sahibi olduklarına inanma onları duaya vesile etme gibi inanç ve uygulamalar görüyoruz. Bunlar Nahil Suresi 20 ve 21 ayetleri cevap olabilir mi? Bu ayet kelime de pasteler misin? Benim aramanda en azından bu ayetlerde de o oluyor da. Şimdi, ölülerden medet ummak, şehitler ölü, öldü diyorsanız, medet şeklinde sakıncanı görürsünüz. Ama şehitler ölmedi diyorsanız, onların Allah tarafından tevessül edilmesini ve de efendim, duaya aracı edilmesini de e, şirk kabul etmezsiniz. Ama şehitler öldüyse o zaman sizin içinde böyle bir tevessül yanlış olur. Onların Allah'tan başka kendisine yalvarmakta oldukları şeyler ise hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü ilah işte burada ilahlaştırdıkları düşündüğümüz için İbn-i Kesir'de bu ayet-i kerime veya başka ayet-i kerimeler Evet. Eğer ilahlaştırırsak aynen ayette olduğu gibi hep birlikte kabul ederiz. Ama ilahlaştırılma söz konusu değil. Tevessül. Cahit. Biz tevessülden bazı diyor. Tevessül noktasından öteye götürülmez. İnsan insan ancak tevessül aracı olmaz. Hayır. Süreyi Nisa ayet 85'ti. aracı yapın diyor. Aracısız olmaz bu dünya diyor. Men yeşfa şifatın hasentın e, e, kim ki İyi bir şefaat aracı olursa ondan da nasibini alacaktır diyor. Kim de kötü yola nasip e, şefaat olursa ondan da nasibini alacak. Burada şefaat aracı manasıdır. Açıl ise ayet 85'i aracı inkar edenler bu ayeti okusunlar. Es geçtiler, ipni kesin veyahut diğerlerinde de aksine aracı manası vermemişlerdir. Çünkü zahir alimler kaynaklarını, Onlar da bunu zorlama manayla kelimenin asıl manasında başka manaya tefsir yapmışlardır. Onun için onu alarak mal verirseniz tabii olmaz ama Arapçası da kim ki diyor bir hayra aracı olursa ondan da mükafatını alacaktır. Demek ki hayra aracı olmak, aracı kılmak caiz. Ve Allah'ın emri bir yerde. Kim bunu yaparsa onun da mükafatını vereceğim diyor. Böyle der ki siz şirk oradan müşriklerle ilgili bir ayeti okumanızı hiç anlamı yok, Birbirine uymuyor yani. Hayy nerede? Şey, Hanya nerede? Konya nerede? diye bir laf var bizde. Yani hiç uymuyor. ''Eyne sera ve süreyya'' ''Yer nerede? Gök nerede? Hepsi birbirinden uzak konuda. Konuları uzak ya. Birbirine uymayın. Onun için müşriklerle ilgili ayetleri müminlere getirildiği zaman çok iyi, dikkatli bir şekilde dinlemeniz, anlamanız lazım ki uyup uymadığı konusunda tam neticeye varasınız. Yoksa ben okudum, sen kabul et. Olmaz. Yani ben söyledim, getirdim. Muhakkak uyuması lazım. Demek de Olmaz tevessül işte. Tevessül. Temessül aynı şey. Hatta bazı tefsirlerde tevessül diyor. Aynı ayeti tevessül diye veren de var. Ayrıca ki vesile web o ile hil vesile dedi. Vesile kelimesi Kur'an Kur'an'ın kelimesidir. Yani biz kafamızdan bulduk değil. Kur'an'da vesile kökünden, vesile tevessül kökündendir. Vesile mastarıdır. Tevessül de insanın yaptığı aracı bulma, aracı koyma e, e, işidir. Dolayısıyla hepsi birbirine bağlı. Biz duaları yaparken ne yapıyoruz? Tevessül yapıyoruz. Efendim, Efendimiz Efendim sana ve yağmur duasında veyahut hastaların şifasında kendisinin tevessül edilmesini, Kabe'nin tevessülü, mesela sünnet dualarının arasında Kabe'nin Rabbi diye tevessül vardı. Kabe'nin Rabbi. O zaman tevessül yoksa, Kabe'nin Rabbi diye dua ettiğin zaman şirktir. Bu kafa yanlış kafa. Evet, başka yere gider. Bu kafayla gidenler Cevşenül Kebir duasının kaynağı hakkında bilgi verir misiniz? Alevilerden mi geçti? Aleviler de kullanayım, Sünnilerde de Ehli Beyt'ten e, çok, fazlaca Ehli Beyt'in kaynaklı, yani e, Seyyid ve Şeriflerden e, özel aile içerisinde kalan dualardan daha sonra aileden aile etrafa da açılmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in e, sırlarının birçoğunu Ehli Beyt'in içinde kalması gerekenler kısmı dandır birçok dua dualar var. Bunlar da onlardandır. Kur'an-ı Kerim'in manası itibariyle birçok sırlar Ehli Beyt ensülerisinden ailesinin Hz. Hasan Hüseyin Efendimiz'in bildikleri var da diğerlerin bu konuda bilmediği şey var mı diye sorarsanız evet. Onlar gelmişler bize Hz. Hasan Hüseyin de öğrenmişler. Hazreti Ayşe'den öğrenmişler. Gelmişler Hazreti Ayşe'ye sormuşlar. Tabi ahlaki konusunda Kur'an'a bakın derken ama onların bilmediği birçok şey hem kadınlar hem erkekler Hazreti Ayşe'den gelmiş öğrenmiş. Kaldı ki o ehli Beytin dışarıdan katılma. Ama annemizdir. Bir de ehli Beytin bizzat içinden olanlara Allah'ın Resulü bazı şeyleri onlar daha fazla şahit olmuşlar. Cibril Aleyhisselam'ın gelişini görmüşler. Efendim özel bazı. Onun için biz Seyitlere ve Şerif olanlara ayrıca bir değer veriyoruz. Zaten bakın dikkat edin çok büyük Allah dostu Evliya'nın hepsinin arkasında hakkat bir seyit ve şerif ve ehl-i beyti, intisap söz konusudur. Buradaki intisap ya da nispet ilmi bir ifadedir. E, e, İlim öğrenmek için tebeyyet değildir. Yani ben işte falan hocaya kendime hoca edindim. Bu nispet değildir. Buradaki nispet, e, soy-sop olarak nispetten kastediyorum. Yani e, Saydın Huzetleri ehl-i beytedir. İşte falan falan falan felan araştırıyorsun. Hem kendisi söylüyor hem etraftaki insanlar diyor ki ehl-i falan Felan işte Allah da olsun ehl-i Niye? Çünkü ellerinde zamanında şecere vardı. Osmanlı Devleti'nde herkesin soyunun nereye dayandığına ait ayrıca bir dosya tutulurdu. Şeceresi vardı. Padişahlardan da tek tük da olsa yani Peygamber'imizi soyundan gelenlerle evlendiği söz konusudur. Mesela İmam Buhari seyitlerdendir. Ee, İmam Buhari olsun Efendim Emir Sultan olsun Bunların birçoğu se Seyitlerdendir ve bunlarla daha sonra Evlenen padişahlar olmuştur Padişahların kızları Çocukları bunlarla evlenmişlerdi Daha sonra padişahların sülalesinde de e, Daha sonra en son 100 yılda Bozulmuştur ama ondan önceki Dönemlerde ara sıra böyle Padişahların sülalesinde böyle bir komşuluk e, Veyahut da şehitler arasında bir Efendim Efendim nisbi bir bağlantılık, soy olarak söz konusudur. Efendim, Cevşenül Kebir konusunda İmam-ı e, dua kısımlarında Cevşenül Kebir'i almıştır. Muska taşıma, Ayet-i Kürsü'yü okuyup üflemek caiz mi mesela değil mi? Muska taşıma konusunda bir rivayet var, sakıncalı gösteren. Bu rivayette de e, içinde, içeriğinde ve adet ve gelenek olarak ee, insanların ona tapınırcasına değer vermiş olması tenkit ediliyor. Alimler bu noktayı çok iyi bildiği için demişlerdir ki eğer ayetlerle yazılırsa içine ayetler konulursa şirkler mesela başka böyle, önce buraya geçmeden önce konu dağılmasın önce bunu bitireyim. Yani e, o rivayette tenkit ediliyor. Sakın diyor efendim böyle bir şey yapmayın diye. O e, belli bir kalait ve buna benzer çeşitli putperestlerin döneminden kalma bazı adetler tenkit ediliyor. Ama bunu alimlerimiz burada tenkit edilen şey o putperest adetleri olmasıdır. içeriği itibariyle bunun benzerini adetlerle yapıldığı zaman bunda bir kerahet yoktur. Bunlar bir zarar yoktur diye alimler karar vermişti. Ama bunu aynı şeyi biz Kabe'de de görüyoruz. Safa Merve'de de görüyoruz. Safa Merve'nin efendim başlarında put dikilmişti. Şimdi put var diye yıkılsa da yine Safa ve Merve'de tavaf olacak mı, sah olacak mı, olmayacak mı diye şüpheye düştüler. Allah Resulü'nün son cerdeskine ait kelime geldi. Yani bunda bir bahis yoktur. Siz o putu kaldırdınız. Sahi ve Mer Safa ve Merve'de sa'y etmeye devam edin. Kâbe'nin içinde 500 tane ya da 5000 tane put vardı. Rivayetler var. Demek putlar hepsi kırıldıktan sonra Kâbe efendim o ile anılır. Mı? Bir daha hayır, temizlenir, Bitti. Hazreti İbrahim nasıl temizledi? Hazreti Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl temizlediyse, o şekilde bizim için artık mubarektir. Onun mubarekliğine bileke gelmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yazıldığı zaman aynen okunmuş gibidir. Onun sülleri vardır. Tabii burada bir tane de sır vereyim. Kur'an-ı Kerim'i sadece yazmak yetmez. Gül veya da güzel kokularla, güzel kokularla onu aktive etmek lazım. Bir yazı güzel koku sürülmezse aktive olmaz. Yani ondan bir şey istifa edemezsiniz. Muhakkak, çok mühim, bunu bir yere not alın. Yazdığınız şeyi güzel bir kokuyla, koku sürmeden e, melekler gelip o ayete sahip çıkmazlar. Onun taşıyıcı melekleri gelmezler. Onun için çoğu arkadaş yazıyla bir şey olmuyor. Hani diyor dua ettim, kabul olmam gibi. Acaba şartlarına göre dua ettin mi? İşte o baktan olarak bunun şartları arasında bir tanesi nedir? Güzel kokudur. Kendi üzeri de güzel kokulu olacak. Onu yedi defa niye sararsın? Çünkü vücut ona değecek, onun temiz olması lazım. E olur ki abdest olur, günü boruşu olur, olur, olur, bu durumlarda o insanınla o insanı da sokmamak için onu yedi defa her tarafında iyice efendim e, koruma altına alırsınız ki her halükarda o insan e, ayeti faydası göreyim derken zararda görmez. E bunlar hepsi zaman çok gelişmiş Altyapısı çok sağlam bir dizaynı olan şeylerdir ama yarım ağızda, yarım yamalak bilgilerle kötü örnekler oluşturulmuştur. Ve bu oluşturulan kötü örneklerden hareketle yeniden dinimizi tanımaya çalışıyoruz. Oysa eski kitaplarımızın hepsinde bunlarla ilgili doğru bilgilere ulaşabiliriz. Ama devrimine belasını versin efendim şeklinde diyelim. Devrim oldu. Ondan sonra herkes sıfırlandı. Artık var mı yok mu? Ya açın kitapları. Bir sürü eski kitaplarda var. Tercüme ediliyor. Yeni yeni kitaplar. Daha az çok var. Ama hocalar öyle istiştirdiler ki nikah bile. İslam'da nikah yoktur diye bu duruma bile getirdiler. Kaldı ki bu ufak tüfek işler. Yani ilahiyeti bitiriyor adam. Ondan sonra İslam'da nikah yoktur diyor falan. Ondan sonra muamelat yoktu İslam'ın ettiği muamelat yok. Bu kadarı cahil. Yani zannediyor ki dünya ben ne dersem yeniden teşhis olacak. Ben diyeceğim ki bu var bu yok, sana dünyada güneş var mı yok mu tartışmasını insanlar yapacak. İnsanların aklı yok sanki. İnsanlar gidip araştıramıyoruz gibi düşünüyor. Böyle bir kafa, bunu İnevli'den sonra, Lozan'dan sonra Avrupa'nın isteği üzerine yeniden bir din dizayına gayretini gösteren insanlar ve bu gayretperest insanların da tesirinde kalan diğer zavallı imanı ve bilgisi zayıf insanlarda hemen kalmaya başladı. Bunlar hiçbir bir anlam değer taşımaz. Çünkü bilen adam... Gidenin Arapçasından Arapçasına söker, alır, getir. Osmanlıcısından bilir. Veya dünya Müslümanları yani hepsinin elinde kitap yok ya da başka kitap var da bizikinden farklı. Efendim işte hadis kitapları bizikinden farklı mı yok. Gider orada öğrenir ama senin yalancı olduğun. Yani yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Sonra söner. Bir müddet bakarsın ondan sonra yatsı namazı okundu mu şeytandan kaçınca yalan olduğunu anlarsın. Bazı insanlar da efendim şeytanciyim falan böyle diye söyleyip de var deyip de korkutma. Yani i̇nkerme denem. Korkan adam zaten korkuyor. Çünkü o hastalanmış. Onu inkerme denem. Yani Ama demek istemedim ben? De işte şu falan. İşte demek ki e, korkunun ecele faydası yok. Varsa var, yoksa yok. Varsa ona göre tedbirini alacağım. Falan, nas. Yoksa var demeyeceksin. İkisi de yasak. Onun için kafaya göre din olursa o zaman dinin kuralları temelden yok olur. Adama göre din fetvası verirse belki paran olur, ünün olur, şanın olur, mevkin olur falan ama dinin olur mu onu bilemiyorum. Efendim bu kadar yetinelim mi? Siz de sormuyorsunuz. Aynı soru yok mu diyor. Ayrı soru. Ha ayrı soru değil mi? Başka bir soru. Bak Erkan 58. Allah razı olsun. Ben bu kadarıyla yetineyim Musa orada mısın? Dinliyor musun? Bu kadarıyla yetinelim. O 9'a gelmiş ya. Arkadaşın ismi diyor. Kim o? Kurretil ayin. Evet. Gözümün nuru. Gözümün parlaklığı manasına. ya yani nuru diyelim. Ayet-i Küs'ü yedi defa okuyup ondan sonra, sıraya göre, sağa, sonra, öne, arkaya, sağa, aşağıya, yukarıya, son, sonuncuyu da içine çekerek oku diyorlar. Böyle bir şey var. Bu da bir metottur, tam Bu da bir metot, çok güzel bir metot. Çünkü insan sağa, sonra, öne, arkaya bununla ilgili bir rivayet de var, hatta hatırlıyorum, ondan sonra. Ve de içeriye çekme. İçeriye çekme. İçeriye çektiğiniz zaman içeriye de gidiyor. Yani okuduğun anda sen neyle okuyorsun? Nefesle okuyorsun. Nefeste ne vardır? Can vardır, mineraller vardır, vitaminler vardır, <gülüyor> oksijen vardır, su gibi. Su da öyle, suya okuyup da bu şekilde yapılabilir. Zaten Yavuz-i çektiğin zaman, suyu içeceğin zaman suyu da bir değişiklik oluyor. Aynen, aynen. Yani hem içinden koruyorsun, içine vesvise girmesin. Ondan sonra nefes tutmak da yine aynı. Nefes tuttuğun anda da aynı oluyor. Çünkü nefes tutuyorsun, artık nefes dolayısıyla şeytan vesvese veriyor. İnsanın alıp vermesi anında insan içine giriyor. Çünkü ve, ve nefesle birlikte şeytan, nefesi kullanarak bize vesvese veriyor. Bu tuttun tuttuğun zaman nefes vesvesesi duruyor. Onun bizim beyin de duruyor. Kalbe de bir şey gitmiyor ama az sabırla, Biraz dur dur dur dur dur. Ondan sonra yavaş yavaş yavaş koyuyor. Yani kontrolü senin eline geçiyor. Eradeyi güçlendirme metodu bu işte. Nefesini tutuyorsun, tutuyorsun. Karnını lenfositlere kadar indiriyorsun. Ondan sonra ve nihayet sonra karnı şişti. Ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş onu kullanıyorsun. Ondan sonra vücudun her bir tarafına oksijen giriyor. Yok hızla alıp verdin sadece döşüne giriyor. Oradan çabuk geri çıkıyor. Daha vücudun kenarına istediğin kadar nefes alamışsın. Zaten %90 nemli bir ülkede yaşıyorsun Avrupa'da vücutların gözeneklerini daha hava almadan kapanıyor. Ondan sonra kısa zamanda çökmeye başlıyoruz. Gizlilimler budur işte. <gülüyor> yani her gün basitleştirdiğimiz durumları durup bir defa, bu ney ki ya? Bu nedir ki ya? Her gün köprüden geçiyorsunuz. Şimdi İstanbul'da yeni üç tane köprü yapın. Her gün köprüden geçiyorsunuz. Her gün geçen adam için köprünün üzerine materyaller, nasıl olduğuyla ilgili, eski tartışmalar, yeni tartışma bunları hiç o anda düşünmez. O anda hedefi vardır ya, oradan geçmesi gerekiyor. Bu adam için gizli ilim nedir? Bir gün oturup, ertesi gün geliyor onun taşına, efendim, yapılışına, geçmişine, tarihine bir dalıyor ki, o onun için önceki durumundan sonra bir e, gizli ilimdir. Gizli mi çok ayan olan, beyan olan bir konuda düşünemediğin şeylerin ortaya çıkması. O senin için sırdır. Artık eyvah, neymiş ya. Bir zaman bir köprü hakkında yapılır yapılmaz. Taşınır taşınmaz. Olur olmaz sözler. Evet. Hüddem ne demek? Hüddem e, hizmetçi demek. Yani <gülüyor> ayetlerin görevli meleklerini hizmete davet etmek demektir. veyahutta da ayetler e, dolayısıyla e, cin varlıkların hizmetine alabilme demekti ki bunu çoğu insanla yaptığını düşünür. 3-4 sene sonra artık onun hizmetine girer, şimdi hizmetine girer. Ondan sonra da başlar rahatsız etmeye, bu defa onun dediğini yapmaya başlar. Onun için kim kimin hizmetine girer orası belli olmaz. Çoğu bu şekilde çarpılan insanlar vardır. Bu için pek tevessül etmeyin, bunun için yeterli gıdanız yoksa, manevi gıdanız yoksa sakın girmeyin. Yani o insanlar senin üzerindeki nura gelirler, onun teslim olurlar. Gözleri kamaşır, bir söz verirler sana hizmet. Ama nurun gidince ondan sonra sen oraya hizmet eder Ondan sonra başlasın. Öyle insanlar çok gördüm ve gerçekten de zamanla diyor bana hizmet ettiler. ettiler. Şimdi diyor beni rahatsız et, tabi <gülüyor> Onun için bırak böyle işleri sakın yapma, tevbe. et. Aynı, aynen aynen şu bizim işte şeyler, hüddam bu şeyler. <gülüyor> Paralelcide huttan bir hüttam. <gülüyor> Cin aramayın siz. Cuma namazlarında İmam Efendime hütbede ettiği dua veya camide edilen herhangi bir duada devletin selameti için edilen dualar el açıp amin demeyenler var. Bu konuda ne dersiniz? Bak güzel bir soru bu. Öncelikle devlet deyince buradaki devletin e, hiyaraşisini kastediyorsa caizdir. Devletin selametiyle ilgili askeri islahıyla ilgili ise caizdir. Ama burada kastettiği şey laik sistem e, kastettiği şey efendim e, bu düzenin ayakta kalması ee, efendim İslamı hor gören, hakir gören Müslümanları hor gören, hakir gören, anlayışın ve devrim kanunlarının e, kast edilirse ceaz değildir. Dolayısıyla e, hala devrim kanunlarının birçok şeyi ayaktadır. Müslümanlar tamamen e, Türkiye yetkili değil Bu yani. kanunların birçok düzeltilememiştir. Bunu bazı kanunlarına muhakkak düzeltmesi içinde bir İslah duası biz. Ben İslah duası yapıyorum. Arabi devletimizi kanunları itibariyle idarecileri itibariyle İslah olsun. İslah olmaz için. İslah ile diye efendim ordumuz da yine çünkü ordumuz daha düne kadar e, sivil halkı düşman görüyordu. Öyle kafa, kafalarla yönetiliyordu. Şimdi hamdolsun namaz kılan ordumuz var. Şimdi hamdolsun efendim Müslümanların e, evlatları orada istediği gibi rahatça İstediklerini yapabiliyorlar. Sadece birkaç daha problem var. Az sabredin. Ee, bu, gibi söz, ha, e, bu gibi sözlerin üzerinde çok fazla efendim gürültü çıkarmaya lüzum yok. Ee, Türk milletin tarihinde de içinden islah sürekli böyle ola gelmiştir. Yoksa vur, yok et e, falan falan şeklinde bir yaklaşım doğru değil. Ama az kaldı. Nedir lan? 99'u gitti. Az kaldı. Sabırlı olun Allah'ın izniyle. Ee, onun için ben hani soruyla akşam dedilerim. Ben Mehdi adayım belli arkadaş. Ben Mehdi bir adam, bir evliya falan görmüyorum. Elbette evliya makamındadır. Ama bir idari sistem ve mekanizmadan bahsediyorum. Onun başındaki insanın bu zamanda tarihe kadar bütün araştırım şu anki kadar daha böyle daha elverişli biri gelmemiştir. Ya Mehdi'dir ya da Mehdi ön hazırlıkçısı şeklindedir. Şu anda hamdolsun e, eğer Mehdi bir İslami uyanış, İslami e, diriliş diye anlıyorsanız Türk tarihinde bugün kadar daha güzel bir zaman geçmemiştir. Böyle bir e, yok olmuş, böyle bir e, efendim e, İslam düşmanlığından tekrar giri İslam'ın dirilişini görebileceğimiz bir anda çöp çöp ufak ufak gibi Efendim, bazı şeyleri düşmanlara o e, eline oyuncak halde vereceğimiz tartışmalara girmeyelim. Bunlar ufak tefek tartışmalar. Nasıl olacağı, niye olacağı, sen dedin benim dediğim haklı haksız mı sen? Sabır sabır sabır doğru yerde yer almak. Ondan sonra kısa zaman sonra göreceksiniz anayasa değişir. Eee yani sonra bir düzen tuttum o da. Ondan sonra o düzenin arkasına herkes böyle gider. Ama bir küfür düzenine geri dönüş olursa vah o zaman işte halimize o zaman vah namaz işte gerici yobaz efendim başörtüsü dinde var mı yok mu İslam'ın diğer ömürleri siz namazkının idari işlere karışmayın idareciler hep gavur olur efendim siz onları sadece meze etsizini taşırsınız gelin oyunuzu verin defolun gidin başka hiç işe karışmayın dönemini atlattık şimdi müslümandır bunlar dikkat edin bunlar uyanıktır Sakallı adam ya, gerice yobaz, bir şey anlamaz. Lan şimdi bunlar tehlikeli, dikkat edin. Bunlar her işten haberdar. bunlar da efendim, devlet işinde anlar, ordu da anlar. Efendim, her işte bunların, e, efendim, uyanık bunlar dedirttiğimiz döneme geldik. İşte mehdilik budur. Mehdilik olay bunun ötesinde, efendim, çok böyle e, hayal meyal bir şeyler ilave etme bir devrimdir. Deccal da bunun tam tersi bir devrim. Müslüman ülkenin tamamen dinsiz, imansızlaştırılması ile ilgili bir devrim yaşadıysa, bir devlet, bir millet, onun tersini meydana geldiği zamanda da o da İslamiyet'in beklediği Mehdi'lik olayı budur. Bunun ötesinde tabi çok detayı vardır. Ama bu detaylardan ziyade orada ne anladığımız amaç itibarıyla ne değişiklik var olacak falan. Buraya baktığımızda bugün için e, hamdolsun Türkiye bu dönemi yaşıyor. Zaten İmam-ı Rabbani 2000 yılında bekleyin diyor. Mehdi'nin tekrar çıkışını 2000 yıl. Bak 2000 yılı 16'ya geldik. Yani bu çoktan bu proses, bu dönem başlamıştır. Şu anda bu dönemi yaşıyoruz. Bu dönemin nimetlerini e, niye dünya deccalları Türkiye'ye saldırıyor? Onun AVN'leri Türkiye'ye saldırıyor? Bunun için ne yapsa ne itse başarılı olacak Mehdi Ne yapsanız ne itseler Mehdi başarılı olacak. Burada Mehdi olacağını bileceksin. Hamdolsun böyle söke süke, kıra kıra taşları teker teker Fatih ne yaptı? Yavaş yavaş bir işte bir dönüm olmayan 500 metre kadar 300 metre kadar yer aldı oraya bir kule yaptırdı sonra oradan bütün onların halini seyretti. Ondan sonra da öğrendi ne yaptı ne ettiklerini işte bir belediyesi, bir kule. <gülüyor> Mesela evet Mehdi İstanbul'dan yok. İstanbul'da da de İstanbul'da ordusunu kuracak. Yani ikinci ordusunu İstanbul'da. İkinci ordusu İstanbul'da ve en güçlü desteği İstanbul'dan alacak. Ve İstanbul'u tekrar fethedecek. İşte bugün ne zaman İstanbul tekrar fethi olur? Daha olmadı. İstanbul ne zaman başkenti olursa. Dünya başkenti olacak ve bütün Müslümanların e, lider, onun sonra halifesi şeklinde e, kabul edilecek. O zaman, o zaman Mehdi gelmiş demektir. Nedirler? Yani gün doğmasına az kaldı. <gülüyor> e, bilmiyorum bu ha, hadi şey duymadım ya. Çukurlara niye savaşı ki ya? Bu hadi şehri ben duymadım yok Türklerle değil o Deccal diye ya da Yecüc Mecüc diye Türkleri e, anlatan yorumlayanlar bu zorlamıyorum böyle bir şey ben inanmıyorum yani evet Evet, evet yanlış bu doğru değil Yecüc Mecücü Türkler olarak gösterdikleri için Türkler Yecüc Mecüc falan değil As, aksine efendim Türkler bu ümmetin asıl unsurudur Mehdi bir değil, birkaç defa gelmiş gitmiştir. Çünkü bunlar Osmanlıda Mehdi özeline sahiptir. İşte bunlar Türk, ana unsulu Türklerdir Osmanlı. Selçuklu buna közer. ve mevcut, evet. Bir rivayete göre çoktan çıkmıştır yeşil mevcut. Ya yani Rusya'da, Amerika'dır. Ya da Rusya diyarı, şey Amerika diyarı. Dolayısıyla her ikisi diye alırsanız, o zaman yorum şudur. Dünya önceden birdi. Yani bunlar e, Rusya ile Amerika sürekli eskiden de dövüşürlermiş. Milattan önce falan. Çok eski. Bunlar birbirlerine dövüşürken yani Zulgan'ın doğuya gitti, batıya gitti. Bunları yani ayırdı. Ondan sonra bölge bölündü. O bölge, coğrafi bölge. Amerika diye o zamanlar bölündü. Ve o bölünmeden sonra tekrar geri ortaya çıkacak. Tekrar yevcut, mevcut başlandı. Ondan sonra oradan insanları sömürmek için gelecek işte o Amerika bütün dünyayı sömürmek için geldi bence Yejiçci en uygun Amerika'dır. Amerika'dan daha Amerika'dan daha iyi uygun Yejiçci yoktur ya. Yani. Şu anda Yejiç ve Meciç çıkmıştır. Amerika'nın dünyayı sömürmesinden daha korkunç bir Yejiç mevcut bekleme. Mehdi de çıkmıştır. Mehdi'lik şu anda bütün dünya sistemini <gülüyor> kısa boylu <gülüyor> yani evet evet kısa boyludur <gülüyor> ama aslında belki mecazidir yani kısa boylu demek tehlikeli adam yani kısa boylu fil fena halde <gülüyor> bir tarafı da Çin'dir mesela bir tarafı Çin ee, evet bir tarafı her iki tarafında kısa boylu mu olacak rivayetlerde onu bilmiyorum ama birisi kısa boyluysa Çin'dir <gülüyor> Ya niye Türkler'e yamıyorlar yani? Türkler ne yaptı? Millete ne yecücülük ne tehlikeli yaptı? Bunlardan e, rivayet eden, bunu veyahut yorumlayanların çoğu Türk düşmanları yani. Tarihte bakın. Türklerle alıp veremediği olanlar bu şekilde yorumlamışlar yani. Türklerle hiç zerre kadar ilişkisi yok. Sadece bunu bazen bilir bilmez insanlar e, Erkanokan'ın dağından çıkıp gelememeyle ilgili falan çok basite indirmişler. Aslında bütün dünyayı ilgilendirecek bir olay bu Yecücmec. Nasıl Mehdi bütün dünyadaki bir zaferden bahsediyorsa, Deccal bütün dünyayı alıp saracaksa bu da öyle bir şey. Yoksa bölgesel bir, bir ufak tefek bir şey değil mi? Evet. Onun için bütün peygamberlere uyarılmış bir zaman gelecek diye. Ben ikisinin ortasında yorumluyorum. Yani yecüt ve mevcut, hayvanlaşmış insan. <gülüyor> Dolayısıyla bunu Amerika'da, Çin diyebilirsiniz. veya da Rusya. Demek ki bunlar pariyalist güçlerdir. Ama hayvanlaşmış bütün duygularıyla zulmüyle hayvandan daha beter. Varlıklar. Ayrıca bir varlık falan gelecek diye beklemeyin. Yani. <gülüyor> bir kısmını şöyle yorum bazı arkadaşlar e, dinliyorum. Yani uzaydan gelecekler falan diye kimisi de böyle söylüyor. Benim daha ziyade insani bir şeydir. Bunlar hepsi insanların bu hallerde olacağı, insanlıklarını e, efendim zulümleriyle e, insanlıktan çıkması adına anlıyorum. E, ta ki başka bir delil ortaya çıkana kadar. Rivayetlerin birçoğunda bunu bu şekilde yorumlamama müsaade yani. <gülüyor> Evet. Bu konuyu da bitirdik. Hızlı bitiriyoruz ya. <gülüyor> Sonra e, Musa sen orada, mı? dün, dün orada mıydın? Bayağı ortalık karıştı ya. İnsan ve cinlerden başka akıllı yaratıklar var mı? He, i̇nsan ve cinlerden başka akıllı. Allahu Ale, Vabbul alemi diyoruz ama alimler içerisinde kim var? Ya, kimler var? Melekler. Tabii. Ama <gülüyor> onun dışında başka varlıklar var mı demek istiyor. Evet. Melekler mükellef değiller. Bunlar emir kullar. Evet. Bu kadarıyla bırakalım Musa inşallah. Mikrofona gel ya. Biraz bir iki kelime böyle karşılıklı konuşalım. Zariyet 56 cinleri ve insanları diyor. Evet. Başka da yok. Ama Rabbul Alemin kelimesinde farklı alemlerden bahsedildiği tezini savunanlar var. <gülüyor> Yerde ve gökteki varlıklar şeklinde ayetler var ve buna bu ve buna benzer <gülüyor> ayetlerden esinlere e, söyleyenler de var ama burada kesin bir delil yok yani. E, Müslümanlar haf zinni olamaz yani delilin olmadığı yerde var yok tartışmasını yapmayız. Vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi sözü hadis midir? Vermeyi istediği halde isteklerimiz neden olmaz? <gülüyor> ya şimdi tekrar bir konu açıyorsun. Bu kadarıyla bugün bırakalım. Evet. Bu Kuretil Ayn kimdir ya? Allah Allah. Yani çok bilinçli sorular soruyor. Hiç de mikrofona gelmiyor. Kuretil Ayn di, maşallah. Allah razı olsun. Bugün de bitirelim. Musa neredesin ya Musa? Musa efendi. Mikrofona geliyor ya. Ya hoca bilgili maşallah maşallah. Yani ne ya nedir? Lan? alemde neler var neler var ya. Allah'ın kullarını sev ki yeter. Herkese herkese her insana kulak ver. Dinle. İçinden hazırdı. belki de Hızır aleyhisselam'da ne bileceğiz. Gelmiş arada <gülüyor> Erkan 58 Paris sevdim diyor. <gülüyor> Yani Paris niye sevi. Münneri sev yani. Tabi latife ediyorum. Mustafa Efendi mikrofonu seni davet edelim.